Birlikte Açık Radyo, daima. Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği. Peter Gabriel. Evet, Açık Radyoda 949'da. Açık radyoda Bahar Şenli var dedik ve Bahar şarkısıyı da açtık. Ve Ebru ve Batuhan Şahinle birlikteyiz. Konuk da demek içimden gelmiyor aslında. Ee, aileden, aile içi bir sohbet yapıyoruz. Dinleyici, katılımcı dinleyici diye çok önemli bir katkıda bulundu bence. Bir arkadaşımız Organik Pazar'dan evet. çok yıllardır dostumuz olan Feridun. Destekçi deyip durmayın dedi ve e, katılımcı dinleyici, dinleyici sıfatı evet. senin bütün bize anlattığın şeylere de uygun düşüyor dedi. Ben çünkü gidip orada da nutuklar çekiyorum. Agora gibi kullanıyoruz. <gülüyor> Organik pazarı sizi de bekleriz. Cumartesileri çok. Biz de birkaç kere gittik. Eğlenceli oldu. Eğlenceli evet, oldu ha, evet konuşmuştuk. Evet. evet birkaç kere gittik. Evet siz devam ama, edin ne olur. E, bu, telefon çalmıyor mu acaba? Bana mı öyle geliyor? Biz buradan çok az e, duyuyoruz. Hep böyle şarkı aralarında ben soruyorum telefonu çaldıramıyor muyuz? Destek alamıyor muyuz? Lütfen. Bu strese e, girmeyelim. Girmeyelim ama, ama, mi? Evet ama tabii ama, destek talebinde de. bu Burada bulunmamızın tek amacı Açık Radyo'nun bu şimdiki halini, bu tonunu, duruşunu... İşte değindiği konuları, çaldığı müzikleri ve işte buyurun evet. bunu sürdürebilmesinin garantisini sadece dinleyicinin, dinleyicinin sırtında yükselen bir radyo olarak bir community radio dedikleri tarz işte yani bir topluluğun. Kendisinden daha büyük olan bir şeyin bir parçası aslında ve onu sürdürebilmenin de tek yolu e, bu. Çünkü aksi takdirde ya devlet desteği ya da e, de belli grupların, Grup, belli evet. şirketlerin reklamıyla yaşamak zorunda kalacaksınız. O zaman da işte Amy Goodman'la da konuştuğumuz gibi bizim efsanevi radyocu mutlaka o zaman bazı şeylerden bahsedemez hale geleceğiniz evet. bazı şeyleri söyleyemez hale geliyorsunuz Hı -hı. o zaman küresel iklim değişikliğinin ne büyük bir tehdit olduğunu söylemenize engel şeyler var ama biliyorsunuz bunları siz anlatın Hı -hı. bunlar çok önemli zaten son 15 yılın en önemli projelerinden biri olarak açık radyoyu gördüğümü söylemiştim Ee, şöyle bir şey daha var. Ee, 15 yıldan daha fazla bir süre boyunca e, aynı çizgiyi devam ettirebilmek de çok büyük bir meziyet ve çok anlamlı bir durum. Açık Radyo hiç fakirleşmeden, e, çizgisini hiç kaybetmeden, e, kendinden ve duruşundan hiç ödün vermeden, e, asla tembelliğe düşmeden... E, Projenin başında e, aldığı duruşu aynen arttırarak devam etti. Zenginleşerek e, büyüdü. Dinleyicisiyle büyüdü. E, bu kendi içinde çok kıymetli bir şey. Hakikaten öyle. E, ben biraz evvel arada da e, söyledim. Dinleyici destek projelerini projeleri esnasında e, arabada falan giderken... ...özellikle Eraslan'ı dinlediğimde ağlayacak gibi oluyorum. E, Eraslan'ın o duygu yüklü e, anlatımı... Olayı yaşayarak bize aktarması e, o kadar anlamlı ki e, hatta bütün arkadaşlarımı arıyorum e, telefonu veriyorum 0212 343 41 41 arayın e, diyorlar ki bana ben açık radyonu dinleyicisi değilim ki önemli değil benim arkadaşım olarak ara benim dostum olarak ara benim için ara e, çok hakikaten e, sürekli takip etsek de etmesek de. Böyle bir radyonun varoluşu, bunu devam ettirmenin bizim elimizde oluşuyor. Bizim bu radyoya dokunabilirliğimiz, dokundukça bu radyoyu zenginleştirecek olmamız, varlığını devam ettiriyor olmamız çok önemli bir sorumluluk, çok anlamlı bir sorumluluk. Bence buna sahip çıkmamız lazım. Evet doğrusu çok kullanma Shakespeare'in dediği gibi müzik gibi gelen sözler bunlar ama şöyle bir bakın telefonda çaldırıyoruz birlikte ee, şey çok önemli yani dediğinizden ben şöyle de bir sonuç çıkarıyorum ee, işte çalışkanlık sıfır çalışkanlık olmak için yapılmış bir proje değil bu bir kooperatif gibi bir şey radyo ama yani geçenlerde işte e, Chomsky'nin yazılarından bir son kitaplarından bir inanılmaz bir veludiyetle yazmaya devam ediyor ömrüm boyunca takip etmeye çalıştığım bir düşünür ee, bu son oküpacılarla ilgili yaptığı bir konuşmada e, Boston'da şeyi söylüyor yani bu mücadeleler bir başarılar ve gerilemeler çevrimi içinde gider sürekli olarak diyor O yüzden de bu çevrim böyle bir adeta bir kural gibi bir şey olduğu için sürekli olarak her gün üretilme, her gün sabah üşenmeyip <gülüyor> bu mücadeleye gireceksiniz. Biraz böyle bakıyoruz biz de radyoya. Yani sadece dört yılda bir işte seçim var diye örgütlenelim işte bir partiyi bir yeri desteklediğimiz bir adayı arkasında duralım diye değil. Ve şöyle çok... ...bana çok anlamlı gelende bir şey söylemiş... ...oküpacılara... ...her... ...beş hattımız doluymuş bu arada... ...size hemen haberi de verelim... ...destekler geliyor... ...harika, çok teşekkürler... Geliyor. ...destek telefonları ve kayıtlar geliyor... ...yani şöyle bitiriyor ki... ...çok anlamlı gelmiş... ...o gençlere oküpacı... ...gençlere yaptığı konuşmada... Ee, gerçek bir demokratik toplum cevap veren, responsif bir demokratik toplum e, yaratma amacı her zaman olan ve bu mücadele her gün baştan yürütülen ve şey, oy sandığından iş yerine, çalıştığınız yere kadar da hiç bitmeyen böyle bir şey olmalıdır diyor ve hiç benzeri olmayan bir hareket yaptıklarını sebat edebilirlerse ve bunu e, bir, e, ayakta kalmayı başarırlarsa bütün dünyanın çehresinin de değişeceğini sandığını söylüyor. Evet biz %99'u <gülüyor> bu şekilde de yani o çalışkanlık dediği... Evet, her sabah bu mücadeleye çalış... tekrar evet. uyanmak değil evet. mi? Evet aynen öyle. Aynı neşeyle, aynı inançla, aynı sevgiyle bu mücadeleye her sabah tekrar uyanmak. Yaşamı da anlamlı kılan şeylerden biri aynen bu zaten. Aynen öyle yani bu, bu konuşmayı yapabilmek de benim enerjimi kendi payıma çok arttırıyor ve... Tekrar başlama şeyi veriyor. Doğrusu devam edelim ama telefon numaralarımızı bir daha söyleyeyim. Ne çalıyoruz ayrıca? En Brun'dan bir parça çalalım. En Brun çok yetenekli Norveçli bir müzisyen. Biz de kendisini İKSV'de, İKSV salonda dinleme şansı da bulduk hakikaten. E, fevkalade biri. One diye bir parça çalacağız. E, sanıyorum Açık Radyo'nun varoluş amacına da çok uygun. We all come from one diyor Anne brun. 0212 343 41 41 Eriksdarsam it all starts with one everything comes from something it all starts with one it all starts somewhere it all starts with one nothing comes from nothing it all starts with one first everything is dry For the dew and the drops alive, Then the rain starts falling down start with one. Everyone comes from something. We all start with one. We all start somewhere. We all start with one. No one comes from nothing. We all Something. It all starts with one. Starts with one. egyet, egyet, egyet, egyet, egyet, egyet, egyet, egyet, egyet, egyet, egyet, egyet, egyet, egyet, egyet, egyet, egyet, egyet, egyet, Ee, beş. Evet onun için de buradan radyodan çalmış olduk. Onun, bu onun için. Bu onun için evet. olsun. Adı evet. ne? Lal. Lal merhaba. Duy duyuyordur inşallah bizi. <gülüyor> Günaydın Lal. Evet peki yani bu işte tam da yani bunun sözlerine de şöyle bir kulak verdiğinizde o da devrimci bir dönüşümden bahsediyor. Yani artık illa çok radikal çatışmalı vurdulu kırdılı bir şeyden bahsetmek anlamına gelmiyor devrimci ama dönüşümü zihinde ve hayat tarzında da yapmanın çok acil olarak vaktinin geldiğini de düşünüyoruz. Yani radyoda Bu aciliyeti de ne kadar yansıtabiliyoruz bilmiyorum ama yani gerek dünyanın fiziki hali gerekse de sosyal, ekonomik bakımda, ekolojik ve ekonomik bir tehlike baş gösterirken el birliğiyle böyle bir mücadeleyi bürütmenin bir aracı olarak görüyoruz. Ne diyorsunuz? Size nasıl görünüyor Batuhan Bey? Kesinlikle katılıyorum. Yani. Açık Radyo'nun bende yarattığı en önemli etki düşündüğüm zaman e, bir kere bir zihinsel tembellikten kurtarıyor. E, insanoğlu olarak e, her gün günün koşturmanın içinde aslında e, çok sınırlı e, düşünceler içinde yaşadığımı farkına arıyorum. Sabahleyin sizi programınızı dinlerken e, bambaşka konulara e, hakkında e, başka şeyler normal ...günlük hayat akışında düşünmeyeceğim şeyler hakkında... ...düşünme fırsatını veriyor. Yani kendi... E, ...çerçevemden, hayat çerçevemden... ...çıkıp başka şeylere de bakmama izin veriyor. E, bu önemli bir şey. E, herkesin de yapması... E, ...gereken bir şey. E, yoksa aslında... E, ...zihinsel olarak... E, ...ve hayatımız içinde çok büyük... E, böyle ...bir comfort zone içinde yaşayıp duruyoruz... ...ve daha farklı bir şeyler yapmaya... E, Bir çeşit devrim yaratmaya e, zihinsel e, yer bulamıyoruz. Ama her insanın bunu ka, kaç yaşında olursa olsun muhakkak yapmaya e, ve kendini değiştirmeye e, ve geliştirmeye çalışması gerekiyor diye düşünüyorum. Ya bu e, bir zorunluk gibi bir şey değil mi? Yani? Evet bir de e, hayatta daha e, manalı e, şeyler bir takım e, konular hakkında... Daha proaktif olmak lazım ee, sadece e, günlük koşturma değil de e, bir takım e, insanın değerlerinin olması lazım bu değerleri içinde. E, sadece konuşmak değil e, bir şeyler yapıyor olması lazım e, bu hayatta bir iz bırakabilmek için. Evet yani aksi takdirde zaten yani çok bence önemli bir benim de sık sık üzerinde durduğum bir kavram dile getirdiniz. Bu zihinsel tembellik e, o zaman e, her konuda da peşin, peşinen doğruyu bildiği düşüncesine itiyor insanı ve zaten bildiğiniz şeyler yeni bir bilgiye hiç ihtiyacınız yok. O kafanızda yerleşmiş bir şeyle hareket ediyorsunuz. Bu da felaket sonuçlar doğurabiliyor. Ve e, bazı düşünceleri yani bazı kavramların aslında evrenselliğini hiç düşünmüyoruz. Yani e, mesela Türkiye'de çok kolay... E, işte... Hukukun üstünlüğü, demokrasi, yani demokrasi bile o kadar çok tam manasıyla kullanılabilen bir şey değil ki evrensel değerlere sadık kalarak acabana kadar sahip çıkıyoruz. Herkes sorduğun zaman herkes demokrat ama evrensel manada bir demokratlık var mı acaba insanların bakışında? Yani sadece oy kullanmak değil de... Evet... Bunların, Haklar bazında düşünebilmek ha, değil mi? Evet. Yani herkesin hakları e, açısından düşünebilmek, buna sahip çıkabilmek e, bunlar önemli şeyler. E, ve e, dediğim gibi lisede öğrendiğiniz demokrasi e, kavramıyla değil de bunu biraz genişleterek, biraz daha okuyarak e, gerçekten ne manaya geldiğini anlamaya çalışmak. E, çünkü birçok şeyi bildiğimiz dediğiniz gibi düşünüyorsunuz e, ve bir daha o kavramlar hayat boyunca. E, gazetelerde okumanız dışında dokunmuyorsunuz bile. E, biraz insanın e, bu tip şeylerde e, daha kendini e, geliştirmeye çalışması lazım e, ve evrensel değerlere de sahip çıkması lazım diye düşünüyorum. Evet, ben de tamamen aynı fikirdeyim. Gene bir kez daha çabuk giden bir alıntı yapmama izin verirseniz. Yani demokrasi sizin de sözünü ettiğiniz demokratik değerlere sahip çıkma meselesi sadece bir gereklilik de değil var olmaya ilişkin. Yani gezegenin ve toplum olarak canlılar aleminin var olmasına ilişkin bir mesele haline geldi artık. Yoksa o demokratik yoldan seçilmemiş ve yönetenler diyeyim kimse o muktedirler yani gezegeni toptan çöplüğe doğru götürme tehlikesi. O yüzden hayati önemi var bence. Chomsky'nin de dediği gibi demokratik şey sürdürmeyin. Hayati bir bağdan bahsediyoruz. Evet telefonları da durmadan çaldırıyoruz. Biraz sonra da bir liste okuma fırsatımız oluyor. Pardon siz bir şey diyordunuz Ebru'n. Açık radyo başka türlü düşünebilme fırsatı veriyor bize. Öncelikle bunun mümkün olduğunu gösteriyor. Ee, daha sonra da bizim de bunu yapabileceğimizi bize hissettiriyor. Bu çok kıymetli bir şey. Bunu nasıl yapıyor? Kendisi orada durduğu için yapabiliyor. Kendisi farklı düşünebildiği için, e, farklı düşünmeye cesaret edebildiği için, e, bundan ürkmediği için e, ve daha da önemlisi bunu çok geniş bir dinleyici kitlesiyle paylaşabildiği için yapabiliyor. Açık Radyo'da örneğin. E, koku üzerine bir program var. Yani kokuyu kavramsallaştıran bir insan kendine burada yer bulabiliyor e, ve süreklilikle bu programa devam edebiliyor. Koku nedir? Yani evet. Bizim hayatımızda son derece sıradan üstüne bile düşünmeyeceğimiz bir şey belki. Ama onun koku programını dinlediğimiz zaman sadece koku üstüne değil birçok kanıksadığımız... ...kavram üzerine çok farklı düşünebileceğimizi görüyoruz, hissediyoruz... ...ve belki de düşünmeye başlıyoruz, öyle konuşmaya başlıyoruz. Ata sevdalı biri var mesela bu radyoda. At, atla ilgilenin ya da ilgilenmeyin, çok önemli değil. Ata sevdalı birini dinliyor olmak kendi içinde çok güzel bir şey. Son derece farklı, programlarıyla çok farklı, programcılarıyla çok farklı... Ee, düşünen, düşündürten e, ve düşünmenin de o kadar ürkütücü, e, zor, meşakkatli bir şey olmadığını e, söyleyen, bunu da yaparak söyleyen, dikte ederek değil, kendisi bunu yaparak söyleyen bir radyo açık radyo. Bunu söylemeniz tabi harika çünkü temel bir Batuhan Bey'in de söylediği gibi temel bir değer, evrensel değer etik olmak yani tek bir standart kullanmak zorundayız ama bunu bu noktada bir azıcık ara verelim lütfen ne çalıyoruz şimdi? ben Peter Gabriel'dan bunu eşim için seçmiştim In Your Eyes ve bütün destekçilerimizin 0212 343 41 41'i lütfen aramaya devam etmelerini rica ediyoruz Radyoda gayet iyi gidiyoruz. Bahar şenliği var ve bahar şenliği devam ediyor. Ben hemen gelen bir listeyi 11 kişilik gayet dolgun ve güçlü bir destek Harika. listemiz var elimizde. Hep beraber gerçekleştirdik bunu. Cenk Ergün, Alberto Modiano. Hüseyin Armağan Teselli, Cenk Yeşilbağ, Sırrı Yırcalı, Leyla Gürses, Erbatur Çavuşoğlu, Nalan Yakar Çelik, Sinan Kezer, Vesile Cihangir ve Erkan Yılmaz desteklediler bu sabah. Hepsine çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Evet, yavaş yavaş da bu çok iyi başlayan sabah sayenizde son, sona erdireceğiz ama birazcık daha e, birkaç dakikada konuşabiliriz herhalde ee, işte e, bu sabah buraya gelmemin şimdi e, sizle konuşurken e, aklıma gelen daha önce niye yapmadığımı düşündüğüm e, aslında e, sizlere yeni destekçiler eee Konusunda arkadaşlarımla niye daha proaktif şekilde konuşmadım? Şimdi burada olmanın heyecanıyla şimdi buna e, eve gidince ya da işe dönünce ki projemin ne olduğuna karar verdim. Harika bundan hala ne olabilir? E, <gülüyor> Buradan on, da bir çare yapabiliriz bütün arkadaşlarımıza. Bütün arkadaşlarımıza e, dinlemeyenlere özellikle ben kendim gidince e, eve tekrar arayıp ikna konuşmaları yapacağım. Dinlemeleri konusunda ve destek olmaları konusunda. Batuhan Özşahin bunu bir proje olarak, olarak. ele evet. aldı el evet, olan işte. Açık Radyo alt projesi. Evet. Açık Radyo ailesinin büyümesi dediğim gibi tüm Türkiye'de bu programı ya da bu Açık Radyoyu dinleyen daha çok insan olmasını kendileri açısından isterim. Güç gerçekten kendi hayatlarını zenginleştirecek bambaşka farklı programların olduğu. E, müzik konusunda müzikle ilgileniyorsanız e, inanılmaz e, değişik hiçbir yerde bulamayacağınız e, farklı keyifli e, programların olduğu e, günün her saati sıkılmadan dinleyebileceğiniz e, dinleyebileceğiniz bir e, radyo bir de Projeniz umut var de <gülüyor> değil mi Açık Radyo'da Açık Radyo'da umut var e, umudumuzu kaybetmememiz gerektiğini ...umutlanabilecek, ümitlenebilecek, heyecanla bekleyebileceğimiz bir gelecek olduğunu bize çok sık hatırlatan neşeli bir radyo aslında Açık Radyo. E, Allah harika, çok güzel ne bir şey. E, aslında burada e, örneğin bu sabah e, küresel açlığın 50 yıl içerisinde e, kapıda olduğunu dinledik. E, çocuklarımız için son derece endişe verici bir gelecekten bahsediyoruz ama bunu da çok karamsar bir e, şekilde algılamıyoruz. Hani üstümüze düşeni mücadele. düşen konusunda e, bilinçlenip mücadele edebileceğimizi, mücadele etmenin mümkün olduğunu hissediyoruz. Açık radyo ile beraber ve açık radyo sayesinde. Ee, bu bağlamda da e, bu radyonun kesinlikle açık kalması gerekiyor. Umudumuzu devam ettirebilmemiz için e, cesaretimize ses bulabilmemiz için ve açık radyonun bizim için bizimle beraber e, dünyada yaşadıklarımızı seslendirebilmesi için. Evet çok ne yani... ne etkili şeyler söylediniz. Ya, tamamen aynı fikirdeyim. Yani zaten e, umut her zaman vardır başlıklı da bir yazı kalemi almaya çalışmıştım destekçilere de dinleyicilerimize de gönderdiğimiz newsletter gibi hmm. bir şey yazıyoruz ya her ay, bu ay belki <gülüyor> biraz gidecek. Ama e, e, orada da yani umut mücadeleden geliyor. Yani onu yapabildiğiniz sürece geleceği bir biçimlendirme gücünü görebiliyorsanız bence zaten mesela o Chomsky'nin kitabı yeni derlemesi yazılarından derlenmiş kitabın başlığı da o Making the Future Hı. geleceği bizzat ellerinizle inşa edebilmek bu bu büyük bir umut ve tek umudumuz budur kesinlikle kesinlikle ve Açık Radyo e, bu umudu bize hatırlatıyor. E, Bu umudu da oturduğumuz yerde değil, e, mücadelemiz üzerinden yaşamamıza bir fırsat tanıyor. E, bu çok kıymetli bir şey. Lütfen Açık Radyo'ya destek olun. 0212 343 41 41 Çok teşekkür ederiz. Hep birlikte Açık Radyo daima Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği